Aziz Sıddık kardeşlerim maddi ve manevi bir sual münasebetiyle hatıra gelen bir cevaptır. Deniliyor ki neden Nur şakirtlerinin kuvvetli hüsnü zanları ve kat'i kanaatleri senin şahsın hakkında nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalatı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nura verip kendini çok kusurlu bir hadim gösteriyorsun. El-cevab: Hadsiz hamd ve şükür olsun ki Risale-i Nur'un öyle kuvvetli ve sarsılmaz istinat noktaları ve öyle parlak ve keskin hüccetleri var ki benim şahsımda zannedilen meziyete istidada ihtiyacı yoktur. Başka eserler gibi müellifin kabiliyetine bakıp makbuliyeti ve kuvveti ondan almıyor. İşte meydanda 20 senedir katî hüccetlerine dayanıp şahsımın maddi ve manevi düşmanlarını teslime mecbur ediyor. Eğer şahsiyetim ona ehemmiyetli bir noktay istinat olsaydı. Dinsiz düşmanlarım ve insafsız muarızlarım kusurlu şahsımı çürütmekle nurlara büyük darbe vurabilirdiler. Halbuki o düşmanlar divaneliklerinden yine her nevi desiselerle beni çürütmeye ve hakkımda tevecüh âmeyi kırmaya çalıştıkları halde nurların fütuhatına ve kıymetine zarar veremiyorlar. Yalnız bazı zayıf ve yeni müştakları bulandırsa da vazgeçiremiyorlar. Bu hakikat için hem bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için. Haddimden çok ziyade olan hüsnü zanları kendime almıyorum ve ben kardeşlerim gibi kendi nefsime hüsnü zan etmiyorum. Hem kardeşlerimin bu biçare kardeşlerine verdiği makam-ı uhrevi, hakiki dini makam ise mektubatta ikinci mektubun ahirindeki kaydiye göre şahsıma verdikleri manevi hediye olan kemalatı, eğer haşa ben kendimi öyle bilsem olmamasına delildir. Kendimi öyle bilmesem onların o hediyesini kabul etmemek lazım geliyor. Hem kendini makam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir. Bir şey daha kaldı ki dünya cihetinde hakaiki imaniyenin neşrindeki vazifedar makam sahibi olsa daha iyi tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani var. Birisi faraza velayet olsa da bilerek isteyerek makam yapmak tarzında velayetin mahiyetindeki ihlas ve mahviyete münafidir nübüvvetin vereseleri olan sahabeler gibi izhar ve dava edemezler. Onlara kıyas edilmez. İkinci mani, pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fani ve cüz'î ve muvakkat ve kusurlu bir şahıs sahip olsa, nurlara ve hakayık imaniyenin fütuhatına zarar gelir. Fakat bir nokta var ki, mucib-i şükrandır. Ehli siyasetteki düşmanlarım, mezkûr hakikatları bilmedikleri için, şerefli, izzetli eski Said'i düşünüp, mütemadiyen nurlar bedeline, benim şahsıma ihanet ve tenkis etmekle meşgul oluyorlar. Bazı mutaassıb enaniyetli hocaları da, şahsımın aleyhine çeviriyorlar, güya nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki, nurları daha ziyade parlattırmaya vesile oluyorlar. Nurlar, adi şahsımdan değil, Kur'an güneşinin menbaından nurları alıyor. Ala Mescidköyü hocası İbrahim Edhem'in hâlisane mektubiyle, hemiyetli ve Nur'un masum şakirtlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve Nur dairesine giren altı küçücük masumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek altı pusla kendi kalemleriyle yazarak bu ihtiyar hasta Sayide o masum mübarekler ömürlerinden her biri bir kısmını vermesi hakikaten gayet medarı hayret ve takdir bir hadise-i nuriyedir. Ben dahi o masumların, o mübarek hediyelerini kabul edip, yine o küçücük Saidlere hediye ederek, benim yerimde çalışmak için bağışlıyorum. Cenab-ı Hak onlara muvaffak eylesin. O küçücük Saidler ise, işaretlerinden İbrahim dokuz yaşında, Mustafa on bir yaşında, Halil İbrahim on iki yaşında, Emin Yılmaz on dört yaşında, Mehmet on bir yaşında, Abdullah on iki yaşlarındadır. Medrese-i Nuriye kahramanlarından ve o medresenin üstadı Mübareki merhum Hacı Hafız'ın mahdumu ve varisi Hafız Mehmed'in o medresenin umum şakirtleri namına yazdığı mektubunda Nurla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şevke getiriyor diye fıkrası hakikat olduğuna pek çok hadiseler var masum mahdumu da hafızlığa başlaması, inşallah muvaffak olacak, ceddinin ve pederinin mübarek hafızlık ünvanlarını daimleştirecek. Medrese-i Nuriye'nin elmas kalemli kahramanlarından Mustafa Yıldız'ın, sureten kısa ve manen uzun ve kıymetli mektubunda, Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarına havale edilen Sikke-i Gaybiyenin yağlı kağıda yazılmasını, üç-dört hüdhüdün manen alkışlaması gösteriyor ki, İnşallah Sikkey Gaybiye Medrese-i Nuriyye'de parlak bir tarzda çıkacak ve güzel fütuat yapacak. Kahraman Tahiri'nin gönderdiği kısa münacat sıhhatlıdır fakat yalnız baştaki kısmın tercümesi var. Şimdi tam tercüme etmeye halim müsaade etmiyor. Aynen yazılsın. Bu kısacık münacat gösteriyor ki enaniyet-i nefsiye ve hissiyat hayatıye hayatiye Risale-i Nur'un telifi zamanında hükmetmemişler. Nurların ihlas ve safiyetini bulandırmamışlar. Eski harbi umumi de daima şehit olma, muntazir olduğundan, işaretül icaz tefsiri tam halis yazıldığı gibi, bu münacattaki tam rabutay mevtin kuvvetli tezahürü dahi nurların safi ve halis bir mahiyet almasına vesile olmuş. İnşallah hissiyat efsaniye karışmamış. Nurlar'ın birinci medresesi olan ve ben ruhen çok alakadar olduğum Barla'nın ehemmiyetli genç şakirtlerinden aynen Denizli'den bana gelen Ahmet gibi Mehmet gibi bir Ahmet ve Mehmet buraya geldiler ki o eski zamanda en ziyade alakadar olduğum ve bana 8 sene sadakatle hizmet eden muhacir hafız Ahmet Mustafa Çavuş hesabına merhum Mustafa Çavuş'un mahtumu Ahmet merhum pederi hesabına ve berber Mehmet ise Kayınpederi merhum Muhacir Hafız Ahmet bedeline ve Barla'daki Nur Şakipleri namına yanıma geldiler. Hakikaten ben Barla'ya ve o zamana gitmiş kadar sevindim. Maşallah Barla birinci medreseyi Nuriye olduğunu hissetmeye başlamış. Ciddi bir intibah, bir alakadarlık gösteriliyor. Hatta eskiden onuncu sözü tabeden Hacı Bekir benim orada oturduğum odayı her bir masrafını deruhte edip satmaktan men etmiş. Nur Şakirtlerinin bir misafirhanesi hükmünde muhafaza edilmesini, Barla'ya haber göndermiş. Nur santralı kardeşimiz Hoca Sabri'nin, eskiden beri onun gibi Nurcu Refikasının ve mübarek mahtumu Nurettin'in, Yaşar, küçük bir mektuplarını aldım. Cenab-ı Hak onlara sıhhat ve afiyet ve saadet ihsan eylesin. Amin. Garipdir ki müstesna olarak her tarafta yağmura ihtiyaç var iken bu Emir Dağı'na mahsus şiddetli bir yağmur ve emsali görülmemiş fındık kadar taneleri büyük ve ekinlere çok faydeli bir dolu geldi. Şimdi yanımda iki nurcu kardeşler diyorlar ki hem mucizatlı Kur'an'ın gelmesi ve Afyon'dan bir nüsha Zülfikar'ın müsaderesi münasebetiyle ehemmiyetli bir hücum beklenirken, takdir ile Emniyet Müdürü tarafından okunmuş ve üçü, İsmail namında üç ehemmiyetli memurun, aynı vakitte nurlara tam şakirt ve naşil olmaları bu yağmura vesile oldu. Çünkü şimdiye kadar çok tecrübelerle, Risale-i Nur'un serbest intişarı ile belaların ref'i, ve ona ilişmek ve susturulmakla belaların gelmesi sabit olmuş. Hatta mahkemede ispat edilmiş. Anlaşılıyor ki bu bahar fırtınasında iki harici, iki dahili, dört cereyan her biri bir maksada göre ve nurcuların şevkine ve saihilerine ilişmek ve yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek istemelerinden kuraklık başladı. İnşallah yakında ref olur. Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün tarihi beşeriyede kat'iyen misli görülmemiş ve kavm lutun başına yağan semavi taşlardan daha müthiş taşlar, dinsizlik hesabına milyonlarla ehli imanı ve masumları, edyan-ı semaviye ve kavanini ilahiye haricine dehşetli vasıtalarla sevk eden bir memleketi, semavi taşlarla tokatlamasının bir mukaddemesi olarak, resmi gazetelerin kat'i haber verdikleri bir hadise-i Adetime muhalif olarak bir nur şakirdi bana haber verdi. Dedim, 25 sene gazetelerin havadislerini merak etmedim. Fakat bu taşlar, Risale-i Nur'un dinsizlere manevi tokatlarını temsil ettiği cihette ve beş altı sene evvel ondan haber verdiği için, o şakirde dedim, git yalnız o hadiseyi tamamıyla oku, tahkik et. O tahkik etti, geldi. Diyor ki, bu baharda, Rusya'nın Vladivostok ormanlarına, Zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmüş ve en büyüğü 25 metre uzunluğunda ve 10 metre boyundadır. Düştüğünde etrafındaki ağaçları devirmiş ve 30 kadar büyük çukurlar husule getirmiş. Tetkik edilen parçalarında demir, çelik ve başka maddeler karışık olarak mizansız bulunmaktadır. İşte resmi gazetelerin kat'î verdikleri bu haber 1360 sene evvel sûre i Fiil'in mucizane tarmihim bir hicaretin cümlesiyle 1359 tarihinde dünyayı dine tercih eden ve dinsizliği esas tutan bir nevi medeniyet hesabına beşeri yoldan çıkaranların başlarına Ebabil kuşları gibi semavi tayyarelerden bombalar başlarına inecek ve semavi taşlar yağdırmasına mukaddemesi olacak diye haber veriyor ve fi tadlilin aynen 1360 tarihini gösterip dalaletin cezası olarak Kalmilut'un başına gelen ahcar-ı semaviyeyi andıran semavi taşlar o tarihlerden sonra geleceğini haber verip tehdit ediyor. Ve Risale-i Nur'un Sure-i Fil nüktesine ait beyanatı içinde haşiyeli bu cümle var. Evet, bu tokatlardan pürşer beşer şirkten şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse melaiike elleriyle de ahcar-ı semaviye başlarına yağacağını bu sure bir manayı işaretiyle tehdit ediyor. İşte bu fıkra doğrudan doğruya bu taşlara işareti olmasına iki emare var. Birincisi şimdiye kadar gelen semavi taşlar bir iki karış oldukları halde böyle 25 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde dağ gibi taşlar Elbette semavatın dinsizliğe karşı bir alameti hiddetidir. sûre i Fil mucizane ona bakması, onun tefsiri, ona işaret etmesi hakikattır. O hadisenin o ihbara aliyakati var çünkü emsalsizdir. İkinci emaresi bütün zemin yüzünü ve nev-i beşeri tehdit eden dehşetli bir dinsizliğin merkezlerine gelmesidir ve dinsizler bunu hissetmişler ki Küçücük hadiseleri ehemmiyetle neşrettikleri halde bir iki aydır bu acip dehşetli hadiseyi ellerinden geldiği kadar şaşaalandırmamaya çalışmışlar. Bismihisubhane ve in şeyin illa yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahı ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Tahiri, Sabri, Salahaddin, Mehmet Mustafa. Evvela bu gelen şuhuru selasenin hürmetine ve nur şahiketlerinin sadakat ve ihlaslarının hürmetine çok ehemmiyetli hakkında bir sebebi itap ve tokat bir hadiseyi tamire çalışacağız. Ve gücenmeyiniz şöyle ki bu gece hiç görmediğim bir itap bir tazip suretinde manevi bir şiddetli ihtar ile denildi ki dünyaya zevke keyfe tenezzül etmemekle nurlardaki ihlas ve istinayı muhafaza'ya mükelleftin ve bu asırda el hayat-ı dünya sırrıyla dünyayı dine tercih etmek ve bilerek elması şişeye tebdil etmek olan hastalığa nur vasıtasıyla çalışmaya vazifedardın Yüz tecrübenizle de anladın ki insanların hediyeleri, ihsanları, yardımları sana dokunuyor hatta seni hasta ediyor her gün eserini, tecrübesini görüyorsun. Senin en ziyade itimat ettiğin ve Risale-i Nur'un fedakar kahramanlarının yüzlerini Risale-i Nur'un hizmetinden ziyade kendi istirahatine çevirmeye sebebiyet verdin. İla ahir diye daha manen çok söylenildi diye beni tam tekdir etti. Hatta şimdi bir manevi tokattan dahi korkuyorum. Bu hadisenin çareyi yeganesi bu otomobili alan sizler ilan edeceksiniz ki bu kardeşimiz Sait bunu kabul edemedi, manevi dehşetli bir zarar hissetti. İkincisi, otomobil şimdi Konyalı Sabri'nin yanına gönderilmeli, oraya gitsin. O razı olmazsa Medrese-tü Zehra erkanlarına gitsin. Sabri merak etmesin. Her ay Nurlara onun harika hizmeti bir otomobil fiyatından ziyadedir. Onun için gücenmesin. Saniyen katiyyen biliniz ki bu dehşetli itabı gördüğümün sebebi istirahat için bir arzun evinde ve bir temenni tarzında bir otomobil ile gezmeye gittiğim vakitte otomobilci dedi ki küçücük otomobiller çıkmış bin lira gibi bir fiyatla satılıyor. Ben de temenni evinden dedim ki keşke öyle bir emanet küçük otomobil elimize geçseydi sahil yerlerdeki nurcu kardeşlerimi ziyaret etseydim demiştim. Buna hakiki ve ciddi bir karar vermemiştim. Bir arzu iken buradaki iki has kardeşimiz bu arzuyu ciddi bir karar zannedip bin lira değil dört bin liraya kadar fedakarane çalışmışlar. Buraya geldikleri vakit yedi saat memnuniyetle telakki edip o arzuyu bir duayı makbule zannettiğim halde birden bu gecede manevi itiraz ve itap gördüm. O arzumun hatasını anladım. Hiç görmediğim bu tarz manevi itabın üç sebebi var. Başka vakit izah edilecek. Bu otomobili alan beş kardeşimiz katıyen bilsinler ki, değil beşinin bir otomobili sadaka ve ihsan ve hediye etmişler, belki onların hayırlı niyetleri cihetinde, Risale-i Nur dairesi hizmetinde, her biri tam bir otomobil fiyatı kadar bir hediye bil fiil yapmışlar gibi, manın kabul edildiğine bana bir işaret ve kanaat var. Madem kardeşlerim, sizin halisane bu hizmetiniz hakkınızda böyle makbuliyet var, siz müteessir olmayınız, beni de bu manevi itaptan kurtarınız. Hem benim düsturu hayatıma, hem Risale-i Nur'un sır ihlasına gelmek ihtimali bulunan zararı çabuk tamir ediniz. Hem o otomobil burada kalmasın, en büyük hisseyi veren zatın yanına gitsin. Üç ehemmiyetli sebebi izah ettiğim vakit, bu telaşımın hakikatini anlarsınız. Zaten hem şuhuru selase hem üç ay mühim mecmuaların çıkmasına kadar bütün dünya saltanatı verilse de bakmama mecburum. Şayet otomobile verdiğiniz para tam çıkmazsa o noksanını ala hal ben her şeyimi satıp tekmil etmeye karar verdim. Umumunuza selam, hakkınızı bana helal ediniz, ben de sizi helal ediyorum.